Şimdi iniş yapmayı öğreneceksin. Her haritada tedarik merkezi üzerindeyken C tuşuna basarak enerji, mermi ve yakıt ikmali yapabilirsin. İniş yapmak için C tuşuna bas.